Tırnak içinde bitki eti savunucuları çoğu zaman bitkilerin hissedebilir olup olmadıklarını bilemeyeceğimizi söylüyor. Henüz kavrayamadığımız bir şekilde hissedebilir olabilirler. Bunu bilemiyoruz. Mesela Chemowitz bitkilerin düşünemediğini kabul ettikten sonra ama belki de bu noktada kendi düşünüşümün sınırlarına varmışımdır diye de ekliyor. Buna verilecek üç basit cevap var. Birincisi, bunu herhangi bir şey için söyleyebilirsiniz. Mesela bir ot sapının Einstein'ın reenkarnasyonu olup olmadığını bilemeyeceğimizi de iddia edebiliriz. Belki de Einstein'dır da henüz bunu kavrayabilecek araçlara sahip değilizdir. Önce ortaya saçma iddialar atıp sonra da bu iddiaların saçma olmama ihtimalleri olduğu için saçma olmayabileceklerini söylemek başlı başına saçma bir uğraştır. İkincisi, evrimin ilkelerini göz ardı etmek istemiyorsanız bitkilerin hiçbir işlerine yaramayan bir özelliği ne diye geliştirdiklerini açıklamak zorundasınız. Eğer bitkiler acı hissedebiliyorsa O acıyı çekmekten başka yapacak hiçbir şeyleri olmaz. Bitkiler kaçamaz. Üçüncüsü, bildiğimiz her şeyin aksine bitkiler hissedebilir varlıklarsa, yine de hayvan yerken doğrudan o bitkileri tükettiğimizden daha çok bitki öldürüyoruz. Yani yarım kilo biftek yiyen biri size tabağınızdaki sebzelerin canı yok mu diye sorarsa, Ona yediği bifteğin elde edildiği hayvanın bir zamanlar bizimkine çok benzer bir sinir sistemi olan hissedebilir bir memeli olduğunu ve bu hayvanın tartışmasız bir şekilde hissedebilir bir varlık olduğunu hatırlatın. O yarım kilo bifteği üretmek için yaklaşık 8 kilo bitkisel protein gerekiyordu. Bu da demek oluyor ki bir memeliye ilaveten hissedebilir olduğu öne sürülen 8 kilo bitki de öldü. Yani bitkiler hissedebilir olsa bile biri biftek diğeri sebze yiyen iki insan tamamen iki farklı eylem içinde ve ilkinin eylemi çok daha kötü. Ne var ki biftek yiyen bir insanın bitkilere veya daha genel olarak hissedebilir varlıklara dair bir kaygısı olsaydı zaten doğrudan bitki tüketiyor olurdu. Bitkilerin hissedebilirliğine dair kaygı saçma olsa da tırnak içinde iyi ama hitler gibi bu amada konuştuğunuz kişinin hayvansal yiyecek tüketmenin yanlış ya da en azından sorgulanabilir olduğunu kabul ettiğinin bir göstergesi. Tıpkı kimsenin Hitler'in beslenme düzeninin herhangi bir şeyle alakası olduğunu gerçekten düşünmediği gibi Brokolinin kesilir veya kaynatılırken acı çektiğini gerçekten aklının ucundan geçiren hiç kimse yoktur. Ve iyi ama Hitler gibi iyi ama bitkiler de saçma olmasına rağmen başka pek çok açıdan aslında gayet zeki olan insanlar tarafından sıklıkla kullanılıyor. Her halükarda bir kimsenin iyi ama diye lafa girip Bir mazeret, hele bunun gibi saçma bir mazeret sunması o kişinin hayvansal yiyecek tüketme konusunda damarına basılmış olduğunun ya da kendini huzursuz hissettiğinin önemli bir göstergesi olabilir.